TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam Ramazan soframızın yine her zaman olduğu gibi iki güzide konuğu var. Sevgili Mesut Yar, abim hoş geldin. hoş bulduk. Ee, hoş sevgili Yusuf Tokmak abim, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, Allah razı olsun. Ee, İstanbul için ezan okundu. İnşallah iftarlarımızı açalım, muhabbetimize başlayalım. Allah kabul eylesin. yedik şimdi çay eşliğinde Sevgili abilerimle, dostlarımla beraber muhabbete çay eşliğinde devam ediyoruz. Eyvallah. Isıfa bir çayı şekersiz yiyorsun dikkat edin. Uzun zamandır. Öyle mi? Evet. Mesut abi? Tavrı var şeker demek ki. Saygı duyuyoruz öyle şekerle. Kullanamıyorum. Vallahi evet. Daha önce içer miydiniz öyle şekerli? İçerdim. Ha, şekerli. Ben de bıraktım şekeri. Ee, Şeyi de tatlarla da aram hiç yok. Ya şimdi baktım hani... <gülüyor> Nimet tabii. O bana bakıyor. Ben ona çocukluğumdan beri sütlü tatlı bir tek yani. O da işte şey, Süt. sakızlı muhallebi. Ha, güllaç değil. Ha, güllaça hiç şey yapamadı. Ya güllaça Ramazan'da güzel oluyor. O, sıkıntı yok. Benim hanım da güzel yapar onu. E, o da sütlü olduğu için girişiyoruz ama hani içinde hamur olan şeyler de mümkün olmayacak. Nedense tasarruf ediyoruz ama şeker iyi bir tasarruf. Ama bir tasarruf. Erzurumlu normalde Mesut abi, normalde kıtlama şeker vardır. Ben... <gülüyor> şöyle şöyle koyuyorsunuz bir tane, Onla 40 bardak götürüyorlar yani. Bir kere ben deneyeyim dedim abi. Şimdi siz Aşkale, ki. ben Narman yakınız. Bizim yörede zaten duymuşsundur kıtlama şeker vardır evet. ama kıtlama şeker, normal şeker vardı. Bir, bir deneyeyim, kıtlama gibi de deneyeyim. Hemen soru. bir yudumda bitti eridi. Ama normal onu, şekeri attıysa Normal öyle. şeker de öyle ama kıtlamanın da e, bir taktiği varmış galiba o değil taktiği mi? taktiği var. Şeyde tutuyorlar abi, şu yan taraftan tutuyor. Oradan hafif bir şekeri veriyor, onunla <gülüyor> bir <tutuyorlar ya. Çok gülüyor> Onun bir taktiği var, bir yani. böyle içiyorsun. Ben beceremedim o işi. Yok ki yapamadık o ya. Biz benim, benim çok Erzurumlu arkadaşım var ama hiç yani... Aldıkları tadı da anlayamadım. Yani şeker orada duruyor, <gülüyor> çayı oradan geçiriyorsun ama eriyor esnada, gidiyor. O çok tatlı oluyor, sonrakilere bir şey kalmıyor. <gülüyor> Öbür türlü beş tane şekerle <gülüyor> çay içmek, <gülüyor> çay içmek <gülüyor> gibi olmuyor doğru. Evet, diyorsun. Kesinlikle. Ne <gülüyor> diyorsun hocam? Vallahi Ramazan ayı ne ifade ediyor Mesut abi ya? Çok Çocuk, güzel bir aydayız. Ya çocukluğumu ifade ediyor. Çok şükür e, ben anne babayı erken kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah, rahmet eylesin. Allah razı olsun. Ee, Nur şimdi yazsın benim eee yetişten hafız bir anneannem var. E, onu hep her Ramazanda ismi e, neydi? Hamdiye. Hamdiye annemize ve bütün annelerimize vefat etmiş olanlarımıza buradan rahmet dileyelim bu güzel hem ana, hem baba oldu bize. Çok da e, güzel yetiştirdi. Dolayısıyla e, onunla hani e, birçok şeyi çok iyi bir anlatıcıydı. Çok iyi bir ölçüydü aynı zamanda. E, doğru düzgün verdi. Hani teoloji, e, arkeoloji eğitimi aldım ama arkeolojinin yanında teolojiyle de ilişkim anneannem sayesinde başladı mesela. Dolayısıyla hani her Ramazan düşündüğün zaman e, bir de e, tırnak içerisinde söylüyorum. El mahallesi derlerdi. Bizim oraya kurtuluş. Tek Türk ve Müslüman şey aile biziz. Ama etrafımız işte şey Latini, İtalyanı, Ermenisi. Kurtuluşsa oturdunuz mu? Tabi tabi. 30 sene. O... 30, 30 yıl orada yaşadım. Çok dostlarım var benim orada. Çok. E, bir de o kadar samimiyet var ki tüm dinler arası hakikaten e, buluşma. O, ya, her gün bayram derler ya. Çocukluğumuzun her günü bayramdı. E, şey Ramazan'ı düşündüğün zaman Ramazan'daki size karşı şeyleri, saygıları... Evet. Yardımlaşma hali vesaire bilmem ne o çok müstesnadır. Keşke kalabilseydi o kültürler ama tabii yani doğal olarak yani her şeyin değişmesi birlikte. Kesinlikle her şeyin değişmesi. Güzel insanlar gittiler. Şimdi onların eğer miraslarını yaşatabiliyorsak bize ne mutlu Yani şimdi mesela ya anneanne hafız dedi. Mesela anneannenin dizinin dibinde büyüdünüz, belli bir eğitim aldınız aileden. Zaten ilk eğitim aileden alınır <gülüyor> bence. Manevi eğitim. Aynen öyle. Birebir. Birebir katılıyorum. Bir de hafız olması tabii bir avantaj sizin için. Bende sonradan çok büyük avantaja geçti. Arkeoloji okuduk, biz bitirdik. Doktora yapamayacağız. Fena da değildi bitirme notumu. Açabilirlerdi doktorayı. Olmadı, nasip olmadı. Yani doktora yapmam lazım. Anneannemin çünkü hani şeydir, tembildir. oku. Çünkü onun <gülüyor> en sevdiği şey, oku. Ya ikra. İşte, aynen öyle. Onunla başlıyor. Gidebileceğim bir yer. Bir doktora yapmam lazım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kulakları çınlasın. Esmenler Hoca vardı. Şey, e, İstanbul İktisat'ın başında. Dekan. Ya dedim hocam benim bir doktora açmanız lazım. Doktora açıyor musunuz daha doğrusu? Oğlum sen ne okulun? Arkeoloji okulun. Dedim Sana en yakın şey var. Osmanlı İktisat Tarihi var. Hmm. E ne yapacağız dedim. E, Osmanlıca öğreneceksiniz. <gülüyor> Eski Türkçe. Allahtan arkeoloji, Sümerce, Hititçe, Asurca bilmem ne. Yani o etimoloji şey eğitimini alıyorsunuz. Ananem öğretti. Onun sayesinde doktora da yaptı. Doktora bittikten sonra o da Bitti. Dedim ki bir hafta sonra çok enteresan. Bakın her insanın bu dünyada bir görevi var. Hep onu düşünüyorum. Demek ki anneannemin de, Nur içinde de Yasin, görevi abimi beni, bizim yetimleri, öksüzleri okutmakmış. Ya. Dedim ki anneanne anne bitti. Bak buradan sonrası akademisyenlik. O dedim bir mesleğe giriyor. Ben o mesleği yapamam. Gazetecilik yapıyorum. Bilmem ne. Bitti mi yani dedi okul. Dedim bitti. Yaptı sonra gitti. Allah ben görevimi yaptım dedi yani. Evet. Peki yani o görevini yaptı. E, sizler de torunları olarak değil mi? Ona en güzel görevi onu hayırla, duayla yad etmek. Hep, her evet. zaman, her zaman. Yani Nur için dersin o. Anam babam yani onlar çok erken öldüler ama e, onlar yani ne olursa olsun bir genetik birikim oluyor ailede. Bu değil iyi mi? bir şey. E, Ana anne, e, en büyük şeyi e, kul hakkına girme. Ne yaparsan ya kulakla bak, bak dedi biz gayrimüslim şeyinde yaşıyoruz, mahallesinde yaşıyoruz. Özellikle dedi gayrimüslimlerin hakkına girme. Bak bu da önemli bir şeydir. Çünkü İslamiyet leke sürdürmeni. Çok enteresan yani. şey. Beyaz leke misal, şey, leke bravo, kaldırmaz misale. Çok e, ilginç bir şeydir. Yani tüm o hani kardeşlik çabası vesaire bir, bununla birlikte o ahlaki şeyi, e, telkinleri beni iyi bir yere getir Çok şükür. Hamdolsun onun evet. sayesinde hala bak ekranlı ediyorlar ki Aynen. nasıl 35 senedir ekranlısın. Eğitim iyi. <gülüyor> ya kökenden duayı da aldınız Aynen. abi tek eğitimde değil. Aynen, Aynen. dua Çok da var şükür. bence Çok değil şükür. mi? İkisi bir bütünleşince zaten Doğru. bir şey ifade Doğru ediyor. Diyorsun. Yusuf abi sizin memleket neredeydi? Eskiler Selanik muhaciri. Biz üç kuşaktır İstanbul Çatalcalıyız. Karayoluyla şeyden zaten başka türlü gitmek de şey değil de gereksiz de. Benim rahmetli e, anneannemdi muhacir. O yüzden bak şimdi toprakta çıktık. Evet. Anne tarafından gördünüz mü? E. <gülüyor> Yani şey, saat 45 dakikadır. Ay, yani pandemi sürecinde daha çok orayı artık tercih. Şey Tabii serdi. ki bir kurtarıcı oldu. Ee, Allah şükür orada bir ufak bahçemiz de var. Ee, çok faydasını gördük. Şükürler olsun. Ya bir de insan iyi hissediyorken şimdi moralmen de iyi hissediyor. Hani doğanın içindeyse sonuçta. Kesinlikle. Değil mi? Yani Hı -hı. Hani yanında ama doğanın içindeyse. Evet. Şimdi şey. ben şunu gö gözlemledim. Yani bu pandemi sürecinde hani metropole pandemi sürecinden önce metropol işte İzmir, Ankara, İstanbul Hı. bir akım vardı ya. Vardı. Abi. Şimdi göç Tersine, tam tersine, tersine, tersine ve İstanbul'da <gülüyor> müthiş derecede azalmış göç Azal, azalmış. Azaldı. Geçenlerde böyle bir okumuşsun gazetede. nasıl olmasın? hani görüyorsunuz hani sonuç itibariyle hani biz bununla yaşamayı öğrendik bir şekilde. İnsan çabuk öğreniyor. E, fakat başka bir disiplinle getirdi insan kendine tekrar bir bakması, bir özüne dönmesi. Aslında hanımlarla onu yapıyoruz bazen. Açıyoruz şeyi gardırobu. Ya diyorum. Bu kadar gömleği, pantolonu niye almışım, ne yapıyorsun diye. Giy değil, konu, hani kanala giderken iki tane tişört, iki tane şey. Evet. Bunun etrafında dönebiliyor, Eskiden o bir lokma bir ya. ırka meselesi. Aslında birebir şu anda o, o sınavdan geçiyoruz. Bu sınavı başarıyla bitirenler inşallah Allah herkes şifa versin, sağlık versin her ee, Bence çok erdemli insanlar olacak, çok başka bir maneviyat kazanacaklar diye düşünüyorum inşallah yani. İnşallah, peki Yusuf abi senin için Ramazan ne ifade ediyor? Şu aynı soruyu sana da sorayım. Haksızlık olmasın. Olmasın değil mi? hocam, adil olsun. <gülüyor> adil Sorularımız adil olsun. Ya her yıl bir arınma dönemi. Değil mi? Bir sürü dünya meşgalesinden bir kenara sıyılıp insan nefsiyle baş başa yılın Ramazan dışındaki diğer zamanlarında hep bir dünya telaşısı, koştur, git. Evet namazlarımızı kılmaya gayret ediyoruz ama Allah'ın huzuruna çıkmak noktasında düşündüğüm vakit bedenen o huzurdasın ama aklen ne kadar varıyorsun onu da tartışırız, ben kendi adıma bu şeyi ısrarla sorguluyorum kendimce, beğenmiyorum da o huyumu ama gidecek başka kapı da yok, mecbur devam ettireceğiz inşallah, i̇nşallah. Ramazan bu noktada bizi biraz daha diri tutuyor, özellikle sahuruyla, gün içerisindeki tüm şeyin midenin orucu dışında tutmaya çalıştığın diğer oruçlar itibariyle de yani daha diri azalarımızın bir. Azalarımızın oruçları Tabii ki, <gülüyor> Tabi ki. Tefekkür etmek için, düşünmek Doğru. için. Ee, bir sonraki Ramazan'a kadar maalesef götüremiyor beni. Ee, <gülüyor> ama e, Elhamdülillah. Şükürler olsun. Çok uzun zamandır Ramazan'ı eda etmeye yani o zaman şimdi Elhamdülillahi ala külli hal diye bir ibare vardır levhalarda da. Evet. Çok güzel hoşuma gider. Her halimize hamd olsun. Çok evet. şükür. Yani beterin beteri var. En azından insan hani yapamadığının e, farkında olması da erden bir harekettir. Hem de hem de en büyük erdem. Yani hem değil mi? Acziyetini bilip değil. ya mesela ben hep şöyle dua ederim. Allah'ım ben adaletin sadece bir yerde e, tecelli etmesini istemem. Adaletten yalnız her şeyde adalet. Ad Elbette. Bir yerde istemem abi. Allah'ın huzurunda adalet istemem. Çünkü Allah bizleri adaletiyle yargılarsa sınıfta kalırız. Allah bizlere merhametiyle yargılasın evet. diye evet. güzel. Evet. Bunu ben bir kenara not alacağım bu önemli evet. bir şey. Önemli. Kesinlikle önemli. Önemli ve yani. önemli, önemli. Gerçekten öyle. Yani biz yaptığımız ibadetlere tabii ki çok yani yapalım, şey yap Allah'a borcumuz, kullara borcumuz, tabiiyatta hayvanatla, değil mi insanla olan münasebetlerimiz. Bunlar hepsi ibadettir esasında. Yani yani. Niyet bazı bir dinimiz olduğu için bunlara çok güven gel yani yapalım ama çok güvenmeyelim. Çünkü Allah'ın sonsuz merhametine güveneceğiz. Çünkü biz hep eksiyiz abi. Ya. İnsan evet. eksiktir. İnsan evet. nisyandır. Yani unutkandır. Aynen. Allah yine de tabii farkında olmak. Hatamızın farkında olup da o noktada Allah'a söz vermek. Bir daha yapmayacağım diye Allah'a tövbe etmek tövbe. zaten. Allah bunu bizi, bizden istiyor. Evet. Yoksa ben günahsız, ben kusursuz bir insanım diyen en büyük günahkardır. Bu tabiat aykırı. O biraz da kibire giriyor Aynen. ki en büyük günah o zaten. Aynen. Ya şeyde de önemli umreye gitmek. Mesela Dünyayı geziyorum. Gittiniz mi sizden? Ben oraya nasip olmadı. Fakat enteresan bir şey al, deneyimler anlatacağım size. Gittiğim her ülkenin ibadethanelerine mutlaka gidiyorum. Ee, özellikle Andolu Arkeolojisi okuduğum için, Anadolu Arkeolojisi aslında bizim bu Balkan coğrafyası, şey Rusya vesaire bilmem ne, ortodoksluk, ee, Hristiyanın ortodoksluk şeyi. Çok aslında benzer taraflar var birbirine. Din adamlarının mesela duruşları çok benziyor. Orada da buluyorum. Açıkçası ve şey tasavvuf sohbeti, kimi zaman şey teoloji sohbeti, ee, hani bunu söylemek tuhaf gelebilir bazı insanlara. Kıbrıs'ın ucunda bir tane şey vardır, üç hak dininde kabul ettiği bir e, ibadethane yani şöyle söyleyeyim bir manastır, yaklaşık 1500 senelik bir manastır. Şimdi şey yaptığı bütün e, dünya mirası olarak kabul edildi, tekrar baştan yapılıyor vesaire. Bunun bir de şey, e, sert, mi? sert bir şey vardır, papazı vardır. Selam verirsin almaz. O olmaz. Bilmem. Biz de gideriz oraya. İslam akınlarında orada çok şehidimiz var. Oruçta. Hmm. İslam akınlarında. Ondan sonra Musevilerin inandığı orada bir şey var. Havra'nın olduğuna inanıyorlar aslında. tapılan şeyinde, manastırın altında. Şeyler de, Hristiyanlar da onların şifacı olarak kabul edilen işte bu şeyle Apostolos Andreas. Andrew olarak biliniyor. Andrew falan. Apostolos Andreas. Andreas'ın şeyi, şifacının yeri. Şey derdim ben, çaktırmadan hanıma, zorba derdim. Bu zorba. He, zorba. Gizli bayı, yüzü gülmez, böyle durur vesaire. Bir gün kısmet oldu, İstanbul'da şey çekiyoruz. E, TRT'ye, o zaman TRT okula, İstanbul, işte Osmanlı Karasurları'na çekiyoruz. Mecbur, Patrik şey yapacağız. Patrik'te, Bartolomeu'uz, şey yaptı. Ya bir tanışmak isterim. Çünkü daha önce belgeselimi izledim. O Gökçeadalı. Gökçeadalı, Gökçeadalı belgeselini izlemiş. Gökçeadalı, belgeselini izlemiş. Demiş, çok tanışmak istiyorum. Ben şikayet ettim patroya. Gittik sohbet ederken bilmem ne. Bakın diyorum. Her yerin şeyini yaptım. Hemen hemen bütün ibadethanelere girdim. Çıktım ettim ettim. Yani şu, şu adamın şu suratıyla nasıl aa dedi. Ya çok güzel bir şey kullandığı kullandı. Dedi, tanıştın mı onunla? Tanışmak mümkün değil dedim. Çünkü önce şey yap Selam almıyor. Ha? selam almıyor. Tamam dedi. Ben sana şimdi bir şey yapacağım dedi. Onun için özel basılmış e, paralardan bir tanesini hediye etti bana. Şimdi dedi git Ondan sonra selamını çak. Bunu göster dedi. Gittim. Yoktu yardımcısı vardı. Yardımcısına dedim ki nerede? Dedi, şey işte şey çekildi yani, öyle şey ne. Ya dedim çağırsana gelmez. Benim şunu götürüp versene. Abi koşarak koşarak geldim. Mert Türkçe de biliyormuş. Hı. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> dedim, hoş bulduk. O gün bugündür çok iyi dostuz kendisiyle. Böyle aldığı ne içinmiş? Ya yani tavrı, tavrı neden mi? Ya Yeni tavrı şey, insanlar. tavrı diyor ki Mesut diyor ya buraya su gibi de konuşuyor şeyi. Buraya diyor çok fazla insan geliyor bilmem ne falan filan. Bazen lafı anlamıyorlar diyor. Bazen Hı. laf da Ya abi bir, bir yerde 30 senedir adam aslında bekçilik yapıyor Türkçesini konuşuyor. Tamam mı? 30 senedir bekçilik. Bizim dinimiz gerçekten hoşgörü düğünü, kardeşlik var. dini. Aynen. İnsan bazlı bir din esasında. Aynen. İnsana saygı duyulan bir din. O yüzden hani Peygamber Efendimiz boşuna dememiş. Tebessüm etmek sadakadır. Yani hiçbir şey kardeşine, mümin kardeşine veya bir insana hiçbir şey faydan yoksa bir güler yüz göster ya. O bile sevap. Aynen yani yeter yani. ki biz ona adım atalım. İslamiyet'e Allah'a yönelelim. Zaten Allah'ın izniyle o bizi kuşanır. İnşallah abi. Evet. Ee, Yusuf abi. Böyle çok dinleyici oldu değil mi Mesut abi? Dinleyici oldu ama güzel böyle. Ama... Abi. Keyifli din... yani keyifli dinleyen adam da güzeldi. güzel. Aslında o konuşurdu. Mesut, Mesut Bey dinleme keyifli. Eyvallah. Işte. Ama ben çok konuşuyorum. Biraz size. <gülüyor> Feyz alırız. Bayağı bir haftanın 5 <gülüyor> günü konuşuyorum. Kurban olurum. <gülüyor> gelmişim şuraya. Ama gerçekten uzun zamandan beri kaç yıl oldu abi? Çok oldu abi. Yani benim şeyde televizyon... Televizyonculuk deneyiminiz evet. 35 oldu mu? gazetecilikte 36. yıl bitti. Televizyonda 32-33. Güner abinin yanında ben temel fıkrası yazarak başladım televizyonculuğa. Gazetecilik yapıyordum. Bir yandan da evliyiz. Yeni bir evli çocuk oldu. Alt bezi her zaman olduğu gibi pahalıydı. Ondan sonra mecbur bir ek iş yapacaksın. Temel fıkrası yazıyordum ben. Öyle başladım. Öyle. E, fakat onun bir şeyi vardır. Bana dedi ki Mesut dedi sen dedi çok iyi bir televizyoncu olacaksın. Abi dedi ne? Ben fıkra yazıyorum. Burada ne televizyon? Yok dedi sen iyi bakıyorsun. Bilmem ne. Hakikaten kulaklar ışınlasın. Sağ olsun. iyi de bir şeydi, ne diyelim hani gazcı bir hocaydı, ee, motive ederdi, ondan sonra işte nasip ayrıldık ee, o bambaşka bir yola devam etti, bilmem işte o gaz sonrası falan filan ama birçok şeyde öğrenmişimdir yani en azından mütevazılığı, birinci şart mütevazılıktır şeyde e, iyi Türkçe mütevazi demedi bak mütevazı. Mütevazı evet ya onlar ya ben o konularda çok o iyi değilmiş ı, I. Evet, ı, mütevazı Evet. O konularda seslendirme de yaptığımız için zamanda. Bize döve, döve, <gülüyor> <gülüyor> döve döve öğrendik. Bize. Çok enteresan hikayelerimiz vardır. Ya, çok sene oldu ama çok şükür her gün yeni bir şey öğrendik aktarmayı çalışırlar ve öğrenmeyi de çalışırlar. Kesinlikle. Abi. Yani ben zaten gerçekten takdirle izliyoruz risk haberleri. Olma, Hele hani böyle insanların gönlünü rahatlatan, ferahlatan o haberi zaten size sunarken mutlaka güzel hislerle sunuyorsunuzdur ama Aynen. maalesef kötü haberler de oluyor. Hani şiddettir, cinayettir, yanındır, depremdir. Onu da izahlı anlatırsanız yani. Orada e, etkileniyor musun abi? Böyle çok çok Ben çok üzülüyorum. Şimdi, Çocuk, o, çok ya, onu birebir bir yaşamazsanız o samimiyeti e, hissetmezse izleyici şey yapıyor zaten. Ka orada kaybetmiş oluyorsun. Şimdi Duygu yansıtmanız lazım değil mi abi? lazım. Yani orada bir hanımefendi katledilmişse ve bu gerçekten abesli, işte adam işte atıyorum alkollü gelmiş, uyuşturucu kullanmış. Evet. Ne yaparsınız? Eşini öldürüyor. durduk Şimdi empati yapıyorsun. Sadece çocuğu olsaydım, öyle bir annem olsaydı ne düşünürdüm diye düşündüğün zaman mesele bitiyor. bitiyor orada zaten o kadının yerine de koymuş oluyorsun kendini. Bunu böyle yapmazsanız hani motamot bir şey anlatırsanız o çok bir de zaten sizde e, prompter kullanmıyorsunuz diye ben biliyorum. Ben maalesef bir şey Doğa, şey doğaçlama. O <gülüyor> başımıza kimi zaman şey olsa da dert olsa da algıla seçicilik var hocam. Değil ee mi? şimdi burada işte i̇ster istemez. Eskiden bu kadar her şey erişim kolay değildi. Biz tek kanallı dönemlerde bilmem ne ya da işte gazetelerde okulun şeylerdi. E şimdi her yere neredeyse memleketin ve dünyanın her en ücra köşesine ulaşabiliyorsun. Ve anlık Ulaş... olan bir hadise tabii. anında Yoksa hani şey koyduğunuz zaman elbette cinayetin kadın erkeği yok zaten. Tabii. Cinsi türü yok. Yani hayvana İnsan. E tabii. Evet. E İnsan özneli öte tarafta hayvana yaptığın Tabii e da evet. düşünürsen falan filan aslında çok şey kalabalık. Biraz daha bu anlamda şey olduk. Fakat burada iş maalesef ve maalesef çok net söylüyorum. Maalesef demiyorum aslında yapması gereken iki grup var. Bir tanesi, üç grup. Psikologlar, sosyologlar ve teologlar, din bilimciler. Evet. Devlet buradan nasıl bizim sağlık bilim kurulumuz varsa hakikaten insan aklı için, insan aklı ve psikolojisi için böyle bir üst bilim kurulu oluşturup ve zaman içerisinde insanları ikna etmek durumunda. İyi insan olunur. Bakın iyi insan olunur. Yani iyi insan doğulur olur derler, bilmem ne iyi insan olur. Bir kötüye iyi insan olmayı Kesinlikle. öğretebilirsiniz. Çünkü Doğru yaratılışta o güzellik anladım, var. var Eşref-i mahlukat, yaratılmışların e en e şereflisi tabi. insan. Yani yaratılmış sana hakikaten bir nedenle geliyorsun. Tabii yani. Yani. yani zaten insanda iki potansiyel var. İyiye de gitmek, kötüye de gitmek. Bu iki potansiyel evet. var ama Allah işte hem güzelliği, iyiliği, peygamberler, Kur'an işte kitaplar vesilesiyle insanlara aktarıyor. Hı. Ve Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini hepimiz zaten müşahede etmişiz, anlıyoruz, aklediyoruz. Ve bu yönde kendi irademizle ya iyiye gidiyoruz ya kötüye. Aynen yani öyle dediğiniz gibi bir insan kötü olabilir. Hı hı hı. E unutmayalım, kötü insan, günahkar insana düşman olmayalım. Günaha düşman olalım. Bravo. İşte nedeni bulmak bu. Yani evet. bu kurulun işi de bu. Nedeni bence bulursak... o zaman dediğiniz gibi yani kötü insan, iyi insan olabilir. Olabilir. Ya şimdi... Sadece bizde yaşanmıyor. Dünya kültürlerinin tamamında bu dönemde içinden geçtiğimiz dönemde. Şimdi hani herkesin bu met ettiği Amerika'ya baktığınızda aslında bizden hiçbir farkı yok. Yaşanan şeylerin. Rusya'ya baktığınızda keza hani büyük ülkeler üzerinden gidiyorum. Avrupa'ya baktığınızda Avrupa zaten bitmiş. Yani gidiyorsunuz görüyorsunuz. Yaşlı bir şey. Artık yani şey, çok yaşlılar. Evet. Ee, ve yaşlılar ister istemez korku dolu. E, gençler biraz rahat bırakmışlar kendilerini. Yani şimdi şey düşünüyorum. Ben. Türkiye gibi Böyle hem genç hem dinamik nüfusu olan bir ülkenin hakikaten son derece basit bir iki tane şeyle e, formülle bunların hepsinin üstesinden gelmesi mümkün. Bu bir şey bir şovenizm olarak söylemiyorum. Bakın öne geçmek mümkün. Geçmek mümkün ve göreceğiz de inşallah bunu. Yani ama i̇nşallah. dediğim gibi kendi toplumunu anlayan iyi bilim insanları evet. şey yapacaklar. Meselin ne olduğunu ortaya koyacaklar. O zaman ne cinayet kalır ne bilmem ne kalır. Ya bizi kökenimizle Anadolu kültürlerinin tüm kökeninde 30-35 bin medeniyet geçmiş. Hepsinde hep her savaşta böyle kenetlenmişiz. Evet. Turuya Savaşı dediğimiz şey aslında Çanakkale Savaşı'nın aynısı. Yani için Fatih gidiyor İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet diyor ki Hector Öcü'nü aldım. Mustafa Kemal Atatürk, Hector Öcü'nü aldım. Şimdi Hector Öcü'nü aldım ben bunu sordum. Kazı yapan Rüstem Bey, profesör benim sınıf arkadaşım. Ya Rüstem dedim bu mesele doğru mu? Gerçekten. Fatih Sultan Mehmet'ten gelmiş mi buraya ya da e, astatüt gelmiş mi? Yani bunu, bu şey etmiş. Vallahi doğru dedi. Fatih Sultan Mehmet'in öyle bir tarih aktarıcılığı varmış ki ağırlığınca altın verip tarihçileri getirmiş Avrupa'dan. Not düşürsün diye. Hmm. Yani çok önemli bir şey. Tarih. Çağ, çağ kapatıp çağ açıyorsun. Zaptan düşsün. Dolayısıyla hani orada baktıklarında onun gerçek olduğunu öğrenince insan nasıl oluyor biliyor musunuz? Eşek. Çanakkale Savaşı'nda da. Yani, bakıyorsun bütün Anadolu milletleri bir araya geliyor ve şey yapıyorlar, koruyorlar. Truva Savaşı'nda da bütün Anadolu milletleri ta şeye kadar, Arabistan'dan hatta şeyde, Mısır'dan kuvvetler geliyor. Şeye karşı, su kültürüne karşı Anadolu kültürünü savunuyorlar. İkisi benim için çok değerli şeydir. Evet. Çok değerli mücadelelerdir. Vallahi işte Ramazan gelince böyle dostlarla beraber iftar sofrasında muhabbet etmek... E, insana gerçekten huzur veriyor. Zaten insan tek başına bir şey anlam ifade etmiyor. İnsan, evet. insanla beraber dostlarıyla beraber olduğu zaman gerçekten huzuru yakalıyor. Hele bir de buna Ramazan eklenince bir başka güzel oluyor. O yüzden hani 11 ayın sultanı boşuna dememişler. Dememişler. 11 ayın suçu ne diyorum bazen ama. <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Yani, yani şey Ramazan'a da Ramazanlaştıran, Ramazan'a değer veren işte Kur'an-ı Kerim'in e, bu ayda. Ama işte yani her ayı bak. da ziyaret ediyor ya bak öyle bir güzel bir şeyimiz var. Aslında evet. her ayı bir şey teslim ediyor, hakkını teslim ediyor. Kimi zaman Nisan'da oluyor, kimi zaman Mayıs'ta, Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de. 11 ay mutlaka şey ve yapıyor. Ve her sene Ramazan'da. 10 gün geriye geliyor. Yani ya biz o kadar çok şey 10 gün öncesinden bizi karşılıyor Ramazan. Peki, yani. Müthiş bir akıl ve müthiş bir algoritma. Yani aslında düşününce, şu dinin içerisinde, bizim dinimizin içerisindeki tüm o matematiği düşününce, insan müthiş şey ya, bilime en yakın, akla en yakın. Din olarak duruyor. Şimdi burada kimi zaman efendim dinle işte şey bilim, yahu o kadar güzel bağlaşır ki okumasını Kesinlikle. bilirsen. Aslında sana çok güzel bir deniz feneri. Tamam mı? Eğer iyi bir kayıttaysan sana çok güzel deniz fenerliği yapıyor. Oradan karayı nasıl gideceğini gösteriyor sana, ana karayı gösteriyor. İyi okuman lazım. Ha neyi zenginleştirdi? 360 derece bakma meselesini. Sonra eğer işinize gerçekten ciddi inanç ve iyi argümanlarınız varsa bağlaştırıyorsunuz. Tamamen kimsenin hiçbir bilim dalını reddedemeyeceği bir şey çıkartabiliyorsunuz ortaya Tez evet. ya da hipotez çıkartıyorsunuz. Çok şükür. Doğum yeri Erzurum mu İstanbul? İstanbul. Mı? İstanbul. Erzurum'a ben 43 yaşında gittim. Ee, Türkan abla Şoray. Erzurum'da şey vardı sinema e, şeyip diyelim festivali. Orada ödül alacak. Bizim de iyi dostumuz, demiş ki Mesut gelsin, bir uçak korku, sahne korkusu Aa. Türkan Abla'da. Ha, Türkan Abla'nın. Türkan Abla'nın eli tutarak çıktık bir saniye. ben vereceğim. tabi ya o el nasıl tıklıyor biliyor musun Ya dünyanın, ya, Allah çok uzun ömür versin. Müthiş bir konuşma, müthiş bir şey, karizma ama uçak korkusu bende de vardır. Şimdi diyemiyorum ki, abla bende de var korku nasıl yapacağız diye. Çok biniyorsunuzdur uçan. İyi abi çok biniyordur. Artık aşmışsınızdır ama ya. İyi abi. Ya. Öyle mi? O aşılanmış şey Allah değil. Allah. Allah kimsenin ayağını yerden kesmesin diliyorum. Ha <gülüyor> güzel. Yani havalanırken insanın böyle içinden bir kuş. Ya ben uçmaya gide tamam sonra geliyorum diyorsun içerisine. Ama aslında türbülans olunca bir de bazen aşırı türbülanslara da karşı karşıya kaldım. O zaman gerçekten hani insan korkuyor yalan fena, yok. Ya fena ol, fena. Yani fena yolun yani. stabilize oldu. Bir de bazen böyle şöyle Zannediyorsun ki komple dönecek değil mi? Abi bir de entelektüel Son. arkadaşların hakkında o dua şeyini, haznesini görünce alıyorum ben bu kadar şey değilim. <gülüyor> o olaylar aaa diyorum ne güzel şeyler söylüyorsun. Dua evet. haznes çıkıyor ki arkadaşlardan. Ondan böyle şey yapmak istiyorsun. O zenginlikten biraz ben aldım. Yani sonuçta <gülüyor> Ya keyifli bir şey. Kendi denemek için de keyifli bir şey ama korkuverişim. Ama şey Nurgül. yani siz 43 yaşına kadar hiç Erzurum'a gitmememi... Gitmedim. Sonra bir gittim, pir gittim. Yani Çünkü Erzurum, <gülüyor> ya, Nur içinde yatsın benim Namık diye çok geç kaybettim. Yenici Allah bir arkadaşıma Allah Allah, Allah, razı Allah razı olsun. Hala benim evimde fotoğrafı olan tek adamdır. Erzurumlu, doğma büyüme. Günde 70 bardak çay içer bilmem ne falan filan. Ve ikinci kanal deriz ya Ersun'ların kendi arasında <gülüyor> bir şibeli konuşması vardır. İkinci kanaldan öyle güzel konuşur ki. Bir de uzun uzalıya Teyopel Livan şeyi anlatır, fıkraları anlatır. O, o gezdirdi. Ya yani Kılavuz olarak o gezdirince çok sevdim sonra. Sonra şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğim sene davet etti. Yani üstad gel bakalım şu kentini bir gör. Güzel şey yapmış mıyız, hizmet yapmış mı? Muhteşem bir kent haline gelmiş. Çok sevindim. Acayip. Allah tırağız. razı olsun. Pandeminin... Büyük şehirlerin dışındaki Anadolu şehirlerine tahmin ediyorum böyle bir katkısı da olacaktır ekonomik olarak da. Değil mi? Yani geriye e, tekrar memleketine dönüşü hızlandım. Yani bir sürü insanın gönlünde yatar emekli olayım tekrar memlekete döneceğim diye ama çoğu zaman hayata geçmez. Bu Tabii. pandemi belki yani. de bu süreci hızlandıracak. Kesinlikle hızlandıracaktır. hızlandıracaktır. Ben bizzat Çatalca'nın kendisinde bunu görüyorum. Yani. Yani. Çatalca'nın köylüleri bile dünya kadar göç veriyor. Şurada İstanbul'a çok yakın olmuş olmalarına rağmen ama e, son birkaç yılda pandemi de bunu hızlandırdı. Oraya yerleşimler çoğaldıkça bakkalın da geliri artıyor, tamircinin de geliri artıyor. Ee, köyde insanlar oraya gelen insanların bağına, bahçelerine bakacaklar diye bir iş alanı çıkıyor. Onlara gübre lazım. İki tane tavuk, dört tane koyun bakmak isteyenler var vesaire. Tahmin ediyorum Anadolu'da da böyle bir şeyi olacak bu iş. Ya bu belki sonra. de bu pandemi bizim için tabii bir şer gibi gözüküyor ama hani... Her şerde bir hayır gizlidir hayır misali. Abi, Belki abi. de bunun bir mutlaka. tecellisi olabilir yani. Yansıması bir olabilir. Bir de sizin orada bizim e, Saadettin Teksoy abimiz var. Ona sahip çıkın. Çatalca'nın medarı iftarlıdır. Sadettin <gülüyor> abi de orada yaşar. Ben yani <gülüyor> Teksoy. Başım <gülüyor> benim, başım benim. <gülüyor> Canım abim buradan Selam saygılarımı olsun. iletiyorum kendisine. Evet. Selam Allah olsun. Razı olsun. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya bizi çok, ağırladın. Çok keyif ee, Çok keyif güzel aldım. bir Ramazan akşamı oldu. Bir de şanslısınız Üstad. Düşünsene sen. Bütün Ramazan boyunca şu sofrayı kuruyorsun. Ünlü ünlü adamlar geliyor. Bak İspak abim gibi konuşuyorlar. Evet, Allah razı, ee, razı olsun. Ondan sonra gidiyorlar. Allah razı olsun. Çok Eyvallah. teşekkür ederim. Sağ çok, olun. Ben İzledim. teşekkür ederim. Allah razı Biz olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok nazik. Çok ee, Osmanlı'da diş kirası vardır bilirsiniz. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, iki ile eseri. Çok teşekkür e, ederim. Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali. Son çıkan Oo, baskı. Çok teşekkür ederim. Ee, güle güle okuyun inşallah. İspak'cım buyurun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İstifade edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun Efendim bu akşam da Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınızda olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.